Şeyde şimdi şimdi Markemele başladığımızda Markemele'de mesela bir politik olan meselesi ön plandaydı ve bir devlet sorunu var. İşte Hobbes'da devlet sorunu nispeten e, çözümlenmiş oldu ama bir hukuk sorunu kaldı. İşte Rus'u e, o meşhur kitabı e, The Contra Social, Toplumsal Sözleşme Üzerine e, ya da Altaşlar'ın bu kensi bu e, politik, politik hukukun ilkeleri altılaştığı dönemde yani toplumsal sözleşmeler anlamında aynı zamanda politik hukukun ilkeleri e, ve politik dediğimiz bir mesele orada tartışılıyor. Şimdi e, Russo'da e, bu hukuki bahisle ilgili tartışma aynı zamanda bize toplumsal sorunlara da yani toplumsal sözleşme üzerine meselesi o öyle çıkıyor ve sanki felsefe her yüzyıllardır bazı farklı Onlara daha fazla yoluna e, gitmeye başlıyor. Bu bağlamda e, ben e, tabii şey size mail ulaştırılan metin biraz her tos e, Ruso ve Şimik ilgisi üzerine daha temel perspektifimizi e, taşıyan metin. Bir de aynı zamanda benim bu yeni nelerde siyaset içinde inledim bir e, makale var e, Rus'un savaş hukuku üzerine onu da. ...bu konuşmada referans aldığımızı söyleyebilirim. Yani yine bir savaş üzerine gidiyoruz. Şeylerde, e, ve savaş üzerine giderken, biraz daha savaş ve hukuk ilişkisi üzerine gideceğiz. Çünkü tekrar hatırlatalım, Selgin onları geçtiğimiz hafta çok güzel anlattı aslında Hobbes kısmı. Yani Hobbes'ta e, bir şeyin adaletsiz olabilmesi için e, bir hukuk sürecine tabi olması gerekiyordu hatırlarsınız. Hukuk sürecine tabi olması için de bir politik kuruluş gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer politik kuruluş yoksa, yani örneğin doğa durumundaysanız zaten bir şey adaletsiz de olamazdı. Ve orada zaten savaş haliyle e, hukuk dediğimiz alan birbirine antitelik şekilde kullanılıyordu. Hobbes'taki yasanın konumu tam da o zaten e, dışı olanı kaldırmaya gelip bir hukuk şiddeti tesis etme üzerine kuruluyordu. Şimdi biz e, burada... E, ben e, Rusya'nın metninde e, biraz daha arka planda kalmış bir meseleyi bu makalede çıkarmaya çalışmıştım. Çünkü size e, bu haftanın okuması olarak e, toplumsal sözleşmenin üzerine e, metnindeki çok kısa bir pasajı e, verdiği. Bu pasajda özellikle savaşla hukuk ilişkisi üzerine nispeten özetleyebileceğimiz bir yaklaşım var. O ikinci bölüm içerisinde. Ama bu e, Savaş hukuku deyince, politik düzenin bu savaş hukukuyla ilişkisi deyince Rusya'nın daha farklı metinlere de gitmeyi yönlendiriyor. Şöyle bir şey, savaş hukukunun ilkeleri diye yayınlanan Türkçe tam yok ama Türkçe'de bu bunu karşılayabilecek sadece o toplumsal sözleşme üzerine metnindeki, işte o size verdiğimiz bu haftaki verdiğimiz bölümdeki şeyler var, savaş hukuk kısmı biraz özetleyebilirim. Bunun biraz daha uzun ve çok daha detaylandırılmış halesi var şu hukuk Ben mesela makalede Fransızca'daki üç farklı edisyonu kullandım. Ee, yani birkaç farklı edisyonu dolan bir şey. Ee, ama ilginç bir şey dikkatimi çekti. Örneğin Rus'u meşhur İtiraflar Kitarı'nda şeyden bahsediyorum. Ben politik kurumlar ya da politik kuruluşlar diye bir kitap projem var. Diyor. Bunu yazmaya çalışıyorum ve ee, bu da toplumsal sözleşme üzerindenin bir parçasını oluşturacak yani toplumsal sözleşmeye eklendirebilecek daha büyük bir kitap pazarlığından bahsediyor o da politik kurumlar diye bir şey ve politik kurumlarda ve bu formda yazdığında ya da vazgeçtiği bu kitapta aslında bir yandan devletler arası dış ilişkileri devlet devletler arası ilişkileri konuluyor çünkü toplumsal sözleşme üzerine e, bir toplum devlet ilişkisiyle biraz iç düzenle ilgili bir mantığa uğraklanırken, bu iç düzenlerin birbiriyle yan yanalığı ve birbirleriyle ilişkisine dair mantığı da sorduğu e, farklı bir kitap çalışması var ki zaten buna dair belirli teorik perspektifler, toplumsal sözleşme üzerine metnin içerisinde var bir şekilde. O zaman e, burada e, işte daha sonra kitaplar, ben üç farklı etkisiyle kullandım. Yani kitabı Savaş Hukuku ilkeleri e, kitabı. Bu kitaba baktığımızda prensip e, yer, e, savaş hukukunun ilgilerinde üç tane ana perspektif gördüm bu metinde. Birincisi Hobbes'cu paradigma'ya Adaza'ya karşı çıkan bir Jean-Jacques Rousseau. Yani neydi? Tekrar hatırlatalım. E, Hobbes'ta politik düzen kurulduğu andan itibaren e, savaş durumu zaten ortadan kalkıyordu. Yani politik düzeni savaş durumu e, yerine gelen olarak düşünüyorum Demek e, doğal durumuyla savaş halinin özdeşleştirilmesine karşı çıkan bir yaşanacak bu, bu savaş ülkesi kitabında bunu görüyoruz. Bir diğeri e, yine aynı şekilde e, toplumsal sözleşme üzerinde çerçevesini çizdiği. ...politik düzen bir kuruluşu, sadece politik düzenin kendi içindeki mantıkla anlaşılabilir. Bu mantık aynı zamanda dış e, ilişkilerle de, devlet, diğer devletlerle de, ilişkide de bir anlamının olması gerektiği sonucuna çıktığı şey. Bir de bu üçüncü bahis, e, bu özellikle Rusya'dan daha son bir şey ifade edecektir. Biliyorsunuz tabirimiz hep şu, uluslararası hukuk tabiri konuluyor bugün ama Rusya uluslararası hukuktan değil doğrudan zaten eskiden de buydu, devletler arası bahsetti. Yani bir kere uluslararası hukuk e, paradigmasını kullanmadan devletler arası hukuk bahsine giriyor. Şimdi, e, demek e, bu koyduğumuz üç tane problematik bile Russo'nun bu sadece toplumsal sözleşmeyi okuyunca içinde aslında söylediğim ama sayfa sayısından olabilir ya da diğer bu Savaş ilk ilkeleri metni bilinmediği için olabilir. Daha arka planda kalan ama o kadar da arka planda kalmaması gereken çünkü hem kendisinin yazmayı planladığını söylediği metin açısından hem de toplumsal sözleşme üzerinde anlattığı bahislerin bir imkan olarak da diğer devletlerle olan ilişkiyi gözetmemiz ve bu diğer devletlerle olan ilişkinin iç ilişkilerden bağımsız bir şekilde oluşturulamayacağı bir perspektif e burada özetler görüyoruz. Şimdi şehir tabii birkaç metin referansına da vermek gerekiyor. Mesela Grotius'un De Jure belli aptak Savaş ve Barış hukuku üzerine bu ölçü kitabı bir kere Rousseau Grotius okuru olarak çıkıyor bu savaş hukuku onun ve eğer Grotius karşıtı bir perspektif alacak yani karşıtı derken belirli bir teorik sürekliliği söylemek istiyor. Grotus karşıtı. yani aslında Grotius'un incelemeye çalıştığı savaş ve barış bu konular ne Rus'u daha özgün bir perspektif sunacak. Bu birincisi. İkincisi zaten Kops'un savaş hali meselesi tam da Ağdaz'a karşı çıkışı ve üçüncüsü bizim daha çok katla tartıştığımız ama AB'nin seferin o meşhur sürekli barış ebedi barış projesi. Aslında bir de Rus'u da bu mektup sorun sağlığıyla uğraşıyor. Bunu da gözetmek gerekli. Şimdi e, o zaman savaş hukuku meselesi bize politik e, hukuk ya yani da politik alandaki oluşumlarımız için asli bir sorun olarak geliyor. Yani Hobbes'teki o e, antitetik usullar e, Rusya'da belirli bir modernliğe ilişkin çelişki ya da imka olarak bu, bu çelişkilerin aynı politik oluşum içerisinde geldiğini görmekteyiz ve daha farklı bir savaş tanımıyla karşımıza çıkacak. Şimdi bunları şöyle özetlemek mümkün, birincisi Rus zaten üç şeyi kesin bir dille ayrıştırıyor. Savaş kendisi, savaş hali ve savaş hukuku. Bir kere bu üçü arasında bir ayrışma var ki bu ayrışmalar mesela hep e, Hobbes'te birbirine geçer vaziyette çiz zaten Hobbes açısından savaş hukuku teriminin kendisi bir tuhaftır çünkü buradan bahsediyorsak politik bir referansa e, göndermesi lazım e, ikincisi şöyle özetleyelim, hala Ruslu ama söyleyeyim ki daha rahat argumentasyon ilerleyin bir kere savaşla savaş ilişkini duygularda Ruslu da Rusla doğal değil yani bunu söylemek burada bir doğallık e, meselesi ta anemiz ki Bobsta bunlar yani insanın doğasına ilişkin haller böyle bilmiyor olabilir diyeceksiniz. O zaman savaş doğal duruma değil de sivil duruma aitse her zaman için savaşa insanlar değildir, politik ayrıtlardır. Ruslar açısından yani Bobson şevasının tamamızında bir noktada gidiyoruz. Sırt bu değil yani Bobser yetiştiricisiyle ilgili gerçek Rus soyu bu çok bağıtsız oldu. Rusu mesela daha karmaşık bir yerinden çözmeye çalışıyor. Yani bir hipotezi üzerinden değil, doğal gibi bir üzerinden değil, gayet fiili durum üzerinden bize bir ilişki üretiyor ve bu ilişkili en şey savaşan insanlar değildir. Politik ailedir savaşır ve savaşı şu şekilde tanımlıyor. Hemen yani işte o şeyi akademiye ilgilidir bu arada düşünen siyasetteki Rusu makalesini oradan da bakamışsınız. Savaş karşılıklı güç mücadelesine dayadı. Düşmanı alt etme etkinliğidir ve bu yüzden savaş öncelikle ilan yoluyla başlar. Ve yani şöyle söylemiş, Rafael Dolphiel de Püysas'a Püysas diye bir tabiyle oradaki e, güçler kastımız. Püysas'a Püysas tabiyle kullanmış. Yani bir kere karşılıklı bir güç ya da bir mücadele, güçlerin mücadelesi ve düşmanı alt etme mücadelesi ve e, bu yüzden savaş zaten ilan yoluyla başlar. Yani savaş ilan yoluyla başlar demek her savaş zaten e, bir politik kuruluşu gerektirir demiş oluyor bu son. Ki obsta doğa halinde zaten savaş haldeyiz. Mücadır. Son bir şey var onu da söyleyeyim. Beşinci önerim. Savaş alt edilen düşmanı öldürme ya da onun, onun köle yapma yetkisi vermez. Savaşta amaç, e, yani hukuk hayatısına söylüyoruz, e, ilan ettiğimiz savaş düşmanı alt etme e, ilanıdır. Öldürme yerden, e, köleleştirme değil, yani çok basit bir şey, e, şöyle anlatalım, savaşta e, ordu mensubu olarak, asker olarak karşı taraf silah kullanıyorken siz de silah kullanabilirsiniz. Bu zaten hukuki bir süreçte savaş ilan ederseniz, savaştasınız. E, fakat karşı tarafın silahı yokken silahı şey, kullanabilir misin diye sorduğunda Ruslu savaş hukuku buna izin verir mi? Bu izin vermez. Çünkü zaten e, istediğin tarafı almışsın. Fransızca bilin yok mu? Ruslan'ın bu ifadesi, Rakan'la da ilgilendiğiniz için Rakan'ın kuissans terimiyle bir ilişkisi var mı? Yok şey bu kuissans yani şey iki terimi aynı diyor sanırım. E, potestas size bir ayıltım var. Yani bu piyasası birazı çevirdi genellikle Kudret diye tercüme ediyorlar. E, Diğeri de potestas da bazen tan diye tercüme ediyorlar. Ama yani buradaki maliyasını mekin bütçeli bağlamında bu piyasası e, ne maddede kullanmıştır derseniz, mesela bu piyasas biz ne diyoruz sayılarda da işte e, işte şu 3'e 200 3 mesela klasik piyasası diyorlar gücü, artıran üstü şeyi dediğim o şey, onun piyasası olabilir sayılır mesela. Rusya bunu gayet bir güç ilişkisi olarak kullanıyor ama örgütlü ve ilaha dayalı bir güç ilişkisi olarak kullanıyor. Şimdi e, savaş hukuku derken demek evet savaş e, savaş hali ve savaş hukuku arasındaki ayrı bize çok e, geniş bir perspektife e, götürmesi gerekiyor. Şimdi o zaman ben e, şeyi Rusya'nın bu düşüncesini e, Obsesiyonu size indirgemek gerektiği tarafta ve de e, sürekli işte e, uluslararası ilişkilerdeki olduğu gibi bir şey tartışmak istemiyorsanız da bir şey gerçekten kavramak istemiyorsanız olabilmek alttakın sonunda izin getirin böylelikle her şey konuşuyor gözüküp hiçbir şeyi tartışmamış olursunuz işte bir tanesine ideyiniz giderse de evet isterseniz uluslararası ilişkiler diyorsanız isterseniz veriyorsanız. Böylelikle yine hiçbir konuyu derinliğini almamışız. Demek ya ben hem Ruslu'nun e, Hobbes e, belirli bir argümantasyon bağlamında değerlendirmesi gerekli düşünüyorum. Sadece bir Hobbes'cu sorasılıklı olarak değil. Hem de bu izinlerin çerçevesinin dışında gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, yani Hobbes'da, e, şey, Ruslu'nun benim gördüğüm e, şu politik kuruluşla birlikte politik hukuk meselesini aynı anda tartışıyor ve bunu yaparken de buradaki e, belirli bir normatifizm tartışmasını e, dışarıda bırakarak oluşumu kendisiyle, politik oluşumu kendisiyle, politik hukuk basınının belirli bir kurşuluk içerisinde düşünüyor. Şimdi e, şöyle biraz daha bu söylediğimiz beş tane alanı derim, yavaş yavaş açacak olursak birinci karşı çıktığımız nokta savaş doğal bir hal olabilir mi? Çünkü bakıldığında e, şöyle bir tartışma hep olabiliyor. İşte insanın antropolojik özü deniyor ya da insanın doğası kavgacıdır deniyor. E, ve sanki olan tüm savaşlarda insan doğasının ikinci sonucuymuş gibi değerlendirilebiliyor. Şimdi insanların e, ya da e, geçen haftaki sunumdan da teyzeysen canlıların diyelim çatışmacı bir ruh haline sarılması çatışmacı bir doğaya sarılması e, belirli ölçülerde e, şiddet durumlarına başvuru oluşu e, savaşın doğal olduğuna dair bir kanıt değildir. Yani biz, Çünkü her tür çatışma biçiminde, her tür şiddet biçiminde savaş adını vermiyoruz. Rusya o yüzden bize e, sürekli olarak, metafor olarak kullanılan savaşla e, diyelim, savaşın bizzat kendisi arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Yani içimizdeki savaş ya da de vücudumuzdaki işte Hasta olduğunuzda, şimdi tam buradayken yanlış tıp terimleri kullanıyorum ama selükositler işte çok kuruladığında olan şeye et bir mücadele dersiniz bir polemos adı verildi ama biz polemosun her türüne savaş adı veremiyoruz. Yani önümüzdeki haftaya gelince Hegel de ben şimdi şunu görmek beni şaşırtmıştı Türkçe tercüme de kriptle kamp kelimeleri ikisini de mesela savaş diye tercüme eden kitaplar gördüm. Halbuki burada Hegel kavramları net bir şekilde ayırt etmiş oradaki herhangi bir mücadele biçimde Ege'nde savaş adını vermiyor. Yani Rusya da bizim bu konuda uyuyor. Yani siz gördüğünüz her türlü mücadele her tür çatışma biçimde savaş adını veremezsiniz. Özellikle içinizdeki savaş, içindeki savaş diye tabirler kullandığınızda aslında bir mecaz kullanıyorsunuz. Bu mecazin kendisini savaşın kendisini tartışıyormuş gibi tartışamayız diye söylüyorum. O zaman o ee, zaman Savaş e, yapma kısmı, insanın doğasıyla ilişkisi ne olursa olsun bir kere her şey önce belli bir tarihsellik içerisinde gelişiyor. Devlet aylıklarının ya da politik aylıklarının tarihsel bir işin içinde, e, insanın kendi e, tarihi kendi işin içinde bu tarihler doğası bir savaş tartışması yaptığımız bir şey. Çünkü bakıldığında... Her savaş yeni, tek ve biricik ve hiçbir önceliğe de benzemiyor ve o zaman madem insan doğası sonucu insan her zaman aynı şekilde savaşır da, da diyebiliriz. Yani buradaki e, savaş tarzının kendisi içinde özellikle bu modern döneme has savaşları düşünürsek e, belirli bir e, politik aylıkların savaştığı mesela siyasi kamplere ekliyoruz. Mesela ilginç bir tarif Sonra yine bu. Savaşçı Savaşçukluklu'nun ilkeleri kitabında e, Hotsu'nun liyat anındaki anlatısını korkunç ve dehşet verici bir sistem olarak nitelendirmiş. Korkunç ve dehşet verici bir sistem ve aynı zamanda saçma olarak. eğer evet. ışığı açarsak sevineceğim. E, biraz daha açılabilirsin. İyi. Olmuş. Olmuş. Salı günü konuşma yaptığımız mekan düşününce ışık çok önemliymiş diyorum. Yani gelenler anladı demek istiyor. Şimdi e, o zaman biz Doğu'a savaş hali olarak düşünemeyiz ve şöyle baktığımızda e, o zaten Rus'un insanlar arasındaki ki eşitsizlik kökeni Kitabında e, Hobson anlattığı tam tersi bir doğa durumu hipotezinde bulunuyor. Yani nasıl doğa durumu bir e, insanın insanın kurduğu bir durum olarak değerlendiriyorsa, aynı şekilde Russon'un e, doğa durumu tasviri de Hobson'un tam tersi, uygarlık insanları e, daha fazla çatışmacı bir halin içine sokuyor. Yoksa e, ilkel insan işte bu kadar çatışmacı değildir. O zaman ee, ilk çatışmanın çıkması da zaten sadece bir savaş kavramıydı değil. E, Varlar çatışma tabirinin kendisiyle, yücelerler olarak da anlayabiliriz. Peki o zaman tanımımızı tekrar yedilecek olursak elimizdeki tanım savaşta her şeyden önce iki politik aygıtın karşılaşmasını, iki politik aygıtın bilinçli, kasıtlı ilanı dayalı olarak e, birbirlerini alt etmek için iradi olarak savaşmasını anlatıyor. İradi olarak karşı karşıya silahlı olarak karşı karşıya birbirini ve bunda da bakıldında bu vaşii gelen tanrım bize şunu bir şekilde genişletiyor oluyor. Her şeyden önce eğer ilan varsa ve ilanı dayalı bir düşmanlık ve ya da düşmanlığın aktive edilmesi, güncellenmesi dediğimiz bir unsur varsa bir kere düşmanların birbirlerini düşman olarak tanıyor olmasını gerektiriyor. Zaten hukuk izin veren şeylerden bir tanesi bu. Yani sandığımızın aksine e, bu işte Şimik'de bağlayacağımız ısımlardan bir tanesi bu. Şimik mesela Avrupa Kamu Hukuku dediği alanda Yus Publiko Fenergü'ne yönelik şeyde. E, hatırlayacaksınız bu dönemin özellikle en temel icatlarından bir tanesi Devletlere savaş yapma hakkı tanımış olması bu dönem ve devletlere savaş yapma hakkı bir hukuki bir süreç olarak gelişiyor Ki bunun hemen öncesinde yani bir festivali öncesi sürece baktığımızda bu tarz bir hukukun gelişmesi Avrupa'da oldukça çatışmalı ve kanlı bir sürecin sonrasında oluşmakta. Şimdi o zaman bizim kaba veya çok şiddetli olarak gördüğümüz işte gözler kaçması gereken temel hukuk açısından... Düşmanların birbirini tanıması politik olarak tercih edilebilir bir şeydir. Esas mesele, mesela e, Orta Çağ'da bunun bir sürü örneği var, canı, e, kazanı, insanı gibi durumlarda. Siz düşmanınızla düşman olarak tanınamadığınız sürece zaten bir kamu hukuku süreci ya da devletler arası hukuku ilk şekilde işletemiyorsunuz. Çok ciddi sorunlardan bir tanesi var. Düşmanın düşman olarak tanımamasından daha vahşi e, ve şiddetli bir şey yok. Çünkü düşmanlık ilanı hala hukuklu bir sürecini işletmeyi veriyor. Ve de Rus'ta tekrar şunu söyledi bize yani evet karşılıklı düşmanlığa dayanıp bir şiddetli karşı karşıya geldi. Silahları kullanıp gayet normaldir ama yani mesela karşı taraf silahlı silahsız hale gelmiş. Ona bir şekilde işte ateş açmak ya da silah kullanmak hala çizgisi sayılır. Sonuçta sizin düşmanlığınızın özel bir amacı var, karşı tarafın politik aletinde kendi iradenizi, kendi politik iradesine e, tabi kırmak, onu bir şekilde sıkıştırmak. O zaman, düşman tarafların karşılıklı tanınmasına dayalı bir eylem türü, bir cinayet ya da bir şiddet hali olarak gözetilen, eğer cinayetten bahsedeceksek, işte silahlı bir e, grubun silahsız bir gruba Saldırı sadece cinayet ve şiddet kategorisi yani savaş şey hala düşmanlıklar arasında ki düşmanlık da karşı tarafın muhalif gücünün bir parçası. Yani hala bir politik ayrıntı varlığını gerektiriyor. Bu hukuki sürece abi ama bunun dışına çıkıldığında acaba biz cinayetler ve şiddetten bahsedelim Şimdi o yüzden Rusya'nın kurduğu argümantasyon şimdiye kadar yapılan o keskin ortadan bölme işte ee, yasa varsa e, devlet vardır, devlet yoksa şiddet vardır ayrılmasında bizzat şiddetin olduğu mekanda yasa ve hukukun varlığına tartışmaktı. Ve ki bence e, en bu bağlamda en e, zor meseleleri aynı anda düşünüyorum. Ben tabi bu e, hazırlık ya aklıma geldi şunu da söylemeyeceğim. Sanırım e, Russo sayesinde ben böyle bu e, Fransızca bağlı okumaya başlamıştım. Mesela çok ilgilendiğim bir bilgi değil de. Yani o çok büyük filozoftur. lozoptur. Ee, onu da söyleyeyim. Yani bir çok sanlımızdan daha fazla konularda yazmışız. Mesela müzik üzerine yazdıkları da bizim üniversitemiz seminer kitablığında var. seminer bütün külliyatı var bizim seminer kitablığında. Yani bayağı değişik bir lozoptur ve bence modernin en, en büyük filozofu chargert lozopu olur. Ee, bu anlamda biz demek toplumsal düzen içerisinde ve belirli tarihsel bağlamında gelişmiş insana ee, bakarak ne politik inceleme yapabiliriz, ne de antropoloji diye düşünüyoruz. Yani Rusya bize e, bir şekilde politik ayrılıkların karşı karşıya gelmesinde bir e, normativist olmayan bir hukuk arayışı içerisinde. Bu yüzden diyorum yani ilerizm ve diye bakarsanız konulara hayatta bir şey çıkmaz Çünkü yani onları ilerizm ya da ince yaratılmış ilerizm ya da... Sentezi, sadezi o liderizme de revizyonel bir şeyler veriliyor. Söz i̇şte aslında yani. yani. ince ince takım yan yollar çiziliyor. Bu bu kavrayışla bu mesele çözülemez, çözlemez. Busu daha zor bir yere götürüyor aslında. Ve metin içerisinde bu savaşın kurulu ilkili içerisinde busu eee inverta ger bir tabir kullanıyor. Hakiki savaş, iki bir savaş. Yani demek e, savaşa antiki diye çizdiği isimler. O zaman şu olmuş oluyor. Yani bir kere politik, e, politik e, duruma ait bir savaş. Politik duruma ait ise politik kurumlar birbiriyle savaşır ve e, savaşı mümkün kılan şey hakiki bir savaşın mümkün kılan şey aslında devletlerin oluşturulmuş. Yani modern anlamıyla devletlerin oluşturulmuş. Çünkü savaşı insanlar yapmaz. Savaşı yapan devletlerdir. Ve bu sayede bir sonuç olur. Zaten metnin sonuna doğru yani ya da senlerin sonuna doğru biraz daha İyi bir e, sonuçları varımız daha çok mümkün olacak. Şöyle diyelim, savaş e, devleti devletlerle yaptığı ilanı dayalı olduğu için, sonuçta savaştaki düşmanlık muhrip bir figürü gerektiriyor karşı taraf. Yani karşı tarafın, yani düşman askerinizde bile e, bir şekilde e, orada nefretli işte, olan kampuçlar, işte can kazanması mensup insanın ne istiyor şekli Bizim gözettiğimizden yani muharip düşman, her şeyden önce bizim tanıdığımız bir düşman diyelim. Zaten meklisununda doğru düşman olan ilişkiyle gözeteceğiz. Şimdi Rusul'un savaş esirleri bir e, kitabı var, orada şundan bahsediyorum. E, savaş diyor işte e, Fransızların mesela öfkesini uyandırmadan değerlerini canlandırır. Zalim diyor ki onları düşmanlarından nefret ettirmez, almak gibi gurur duydurmaz yani. Hem düşman tabiri konu hem de yani bir akıllı bir ya da gerçek bir savaşta düşmandan nefret etmez yani çünkü düşmandan ilişki aynı zamanda şunu görüyoruz ki karşılıklı, düşmanını tarif etme şekli aslında senin kendi kimliğine dair bir şeydir. Birisinden sürekli o, imha edecek olan cadı kazanına atılacak olan e, varlık diye bahsedersen, bu senin kendi kimliğinle de bir ilişki bir sorumudur. O yüzden düşmanlık figürüsün. Ötekiden önce kendiliğinle gelir. Bunu öğretiyor Karşılık bize. Yani bu, bu kitabı Şimit'te göstermiş bir biri bu. E, şunu söyleyeceğim, bir e, kitapta gördüm efendim Şimit'in iç düşman tanımı varmış. E, o yüzden ötekilik, başkalık gibi bir takım figürlerle Şimit'i eleştirmek lazımmış diye bir kitap gördüm, prestijide bir yeni çıkmış. ya yani Şimit tam tersine düşmanlıkta mutlaklık terimine karşı yani düşmanın gerçek bir e, kanlı canlı bir kimlik sorunu olarak da insanın kendisiyle ilgili olduğu söylenen kişi zaten Karşımit ve bunu politik olarak tanışırsın. Yani Karşımit'de böyle mutlak düşman diye bir tanımı yok o yüzden Karşımit'i başkalık üzerine yazan bir takım filozoflarla karşı karşıya getirilen önce Şimit'i bence iyi okumak lazım. Çünkü Şimit esas sorunu gerçek düşmandan, hakiki bir düşmandan, mutlak düşmana geçişin olduğunu söyleyen kişi Karşımit'tir. Evet. Odan ben benim bir sorum olacaktı. Biraz da geç katıldığım için belki bahsetmişsinizdir. Savaş fenomenini devletlerle birlikte doktor geçirdiğini ifade ettiğiniz Rusya'ya göre. Peki Hobbes'un aramında doğal ordundaki insanlar arasındaki ilişki, hani insanların kurt olarak yetelendirilmesi Savaş. Durum, o da Hocam, savaş olarak değerlendirilmesi. Orada da hukuk yok. <gülüyor> i̇nsanlar gibi bir de savaş harfi. Savaş varsa hukuk yoktur diyor, Kuk yoksa adaletsizlik de yoktur diyor Homs. Ve bu yüzden biz devleti nasıl kuracağız? Hakkımız bize yol gösterecek, biz bu durumdan çıkmamız lazım diye düşüneceğiz diyor. Akılla bir politik kuruluş gerçekleştiriyor. Evet size benim söz istemiştiniz. Orayı da aldım. Şimdi böyle baktığımızda gerçek bir savaş dediğimiz için şey, ahlaki ya da işte efendim öznel psikolojik yargılarınızda oluşabilecek bir şey değil. Yani gerçek bir savaş devletlerin gayet aleni düşmanlık ilanına dayalı bir e, unsur olarak çıkıyor ve Böylelikle Rusya bize şunu demiş şu oluyor ki hakiki bir savaştan bahsettiğimizde hakiki bir savaş gerçek bir barışında koşul olarak çıkıyor. Çıkıyor. Yani savaş ilanında hatırlayacak olursak zaten e, niye yapıyoruz? Politik bir aylıkın kararı üzerine gerçekleştiriyoruz. E, savaş ilanının gerek veren e, bu politik çıkar ya da kendi iradesi diğer iradeye kabul ettirme işi gerçekleşiyorsa o zaman savaş ilanına gerek yoktur. Sonuçta politik irade belirli bir karar alma mekanizması üzerine bu ilan da bulunuyor. Ee, yani savaş özellikle zaten barışı arzulayan bir şeydir. Yani sava gidip savaş yapmak için savaş yapılmaz. Yani savaş zaten e, bir politik iradenin kendi barışı kurma hali olarak çıkıyor. Kendi barışı uygun gördük koşullarda tabi. Çünkü barışlar da niye bozdur? Halin kendisi, politik halin kendisi o politik birlik için elverişli değildir. Bu yüzden bozulmuş çok kendisi. Ya da daha iyi bir kurşun oluşturucu yani özellikle anlamsız yani savaşmak için savaşmak, Savaşın mutlaka içinde bir barış tanımı zaten olmak zorunda. Ve bu yüzden savaşın barışını zıttı olarak ele ciddi bir şekilde vazgeçmek gerekiyor. Zaten savaş ilanları kendi barışını kurmayla ilgili bir unsurmuş. Ve e, madem bunu özel bir, bir politik bir fenomen olarak alıyoruz, o zaman e, savaşla barış arasındaki ilişkiselliği kavramak gerekmekte. Yani bizi e, burada e, zorlayan usullardan tensiz şu şimdi karşı yine dünyanın nomosu kitabına bakacak olursak bu e, kitapta şunu görüyoruz yani bir şekilde e, bu benimdir dediğimiz nokta yani şimdi hukukun başına bunu koyuyor birisi geliyor, burası benimdir diyor. Ve onu çevresini çiftle çevirmeye başlıyor. Yani sonuçta bir hukukun kurulmasını izin veren şey bir toprak parçasının paylaşılması üzerine bir şey. Ve aynı zamanda bu bir devlet mekanizması da nomosu tesinerken bu bir toprak etrafındaki kurulmayı, bölüşmeyi, paylaşmayı yani nomosu kendisi bu tanımları için bu nomosla birlikte bir e, ilişkiselliği ve kurumsallığı üretmeye başlıyoruz. Yani bu olmadan, bu ilişkisel bu yapı olmadan bir hukuk e, ortaya çıkmıyor ve savaşlar da bunlardan bağımsız gerçekleşmiyor. Sorun şu ki mesela din savaşları tarihine bakınca Avrupa'nın özellikle de Nespa'ylarımız bir, bir türlü bu bahsettiğimiz e, politik kurumsallaşma gerçekleşmiyor ve e, savaş olmayınca şiddetler sınırsız bir şekilde uygulanmıyormuş. Yani savaşın zıttı zaten şu şiddetin sınırsızlaşması. Çünkü bu ortada bir düşmanlık var ama düşmanlık politik bir düşmanlıklar çıkmış artık özgülen düşmanlıklara ya da tanımlanmayan düşmanlıklara dönüyor. Sen e, kim diyorsun benim onunla savaşma, ben onunla savaşmam o benim bile değil e, dediğimiz anda itibaren zaten barış mikroplar kalkmaya başlıyor. Bu orta Çağ'daki e, mesele bu. Ama ben İstanbul e, Üniversitesi felsebiyonu 1. Uluslararası Kongre düzenleyeceğim. E, orada mesela tam da bu insan avları üzerine bir sunum yapacağım. Ama e, insan avları derken Orta Çağ üzerine değil. Gayet 21. yüzyılda üzerine yapacağım. Mesela oradaki sunumu şimdi söyleyeyim. E, insan avlarının e, aşırı politikleşmesi ve e, bunun muhanesi üzerine. Yani benim İstanbul Felsevi Kongresi'ndeki konuşma başlığı buna benzer bir başlık. E, ama yani dediğim gibi konu size sanki bir yerde orta çağ anlatıyormuşuz gibi bir e, hissiyat verebilir ama daha bir tüyüzyılda anlatacağım bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir konuşma olacak. Demek yani mesele düşmanlıkların nasıl olduğu ile ilgili, düşmanlıkların politik olup olmadığı ile ilgili. E, çünkü düş, politik olmayan bir düşmanlık konumu bize zaten barış tanıdığında en uzaktan Sıradan ve gerçekten bu sonuğu bize e, bunu söylemeye başladığını görebiliyorum. O zaman hukuku mümkün klasır şey, bir arayışta önce her politik oluşum diyeceğim kendisine e, tüm hamlelerinde kendi politik kararlarının koruma arzusu vardır. Yani ki hukuku mümkün klasır şey, her politik grup e, oluşum bildiğim kendisini koruma arzusu. Bu koruma arzusundan yani saldırmasında, savaşı da bu koruma arzusunun bir parçasını dışarı çıkardığımızda zaten son oluyor. Bunu biraz daha açıklayacağım yani burada bir alabiliriz <gülüyor> sınırım. Yaz daha 10 dakika bu kadar devam ediyor. Şimdi burası <gülüyor> en zor bence, bu su, <gülüyor> ve bir şeyin ekle zorunlu katan ki, bu kayda, devlet gücünün diğer devleti yok edebilme kapasitesini almaz. Yani bu benim makalemde olduğu gibi okuyorum. Bu gücün diğer devletlerle göreceli olarak tanımlanmasını alır. göreceli diyeceğiz, öyle titreyeceğiz şeye bakalım. Nasıl göreceli nasıl olsun? Çünkü bolsuz savaş halinde doğal olarak bu almasındaki en sıkıntılı nokta da burada. Ruslu gücün göreceği olarak artmasında bilgisayar fizik gücünün açısına geçen bir cevap bulunmaktadır. diyor. Ve bir insanın diğerinden daha güçlü olması sınırlı bir fizik gücüdür. Oysa devletler arasındaki güç asimetrik bir şekilde artmaktır. Hukuk bu asimetrinden bağımsız bir düzenleyici olarak anlaşılırsa başarısız. Şimdi, demek ki normatif teorilerin itirazımız burada. Yani sonun 3 ilişkilerinden bağımsız bir hukuki normativite tesis edemeyiz. Yani bu belki kançılığa da eleştirisi olabilir ya da kançı vari diyelim. Diğer uluslararası hukukun normativist görüşleri de daha çok çağdaş uluslararası hukukun normativist görüşleri de, bu yüzden başarısız o derslerinde. Çünkü e, uluslararası hukuk ince yani devletler arası hukuktan uluslararası hukuka geçmenin bir şeyi var, ciddi bir sorunu var ortada. Çünkü devletler arası hukuk en öte sorunu tüm... İşleri devletler bazında ve e, bu devletler bazında tanımladığı şey devletlerin birbirini, birbirini tanıması üzerine kurulur. Fakat e, uluslararası hukukta bu devletaya biraz daha geri çekilir, yani daha sonraki tanımlanmayan güçlerden e, bir şekilde normatif bir hukuk devresini indirir. Örneğin savaş idamının yasaklanması öyle e, uluslararası hukukta da öyle şeyler var ki. Şimdi Rus'ta bize şu, o yüzden revist ve idearist diye tanımlayamayız diyoruz. Yani bu güç ilişkilerinin simetrisinden ve asimetrisinden bağımsız, devletler arası ilişkideki bu simetri ya da asimetriden bağımsız bir düzenleyici hukuk mümkün değildir, dizinin atıyor. Bence, yani benim o kumanda çıkan şey bu. O zaman e, hukuk en mümkün kılan şey, e, güç ilişkileri mümkün olduğunca simetrik hale getirilmesi. Olacaktır. Ya da bir simetriler arasında ya da asimetri arasında belirli bir hiyerarşinin hukuk alanında korunması olacaktır. Dengeli bir şekilde daha bir hiyerarşik bir simetrile ve ilişkisi olacaktır. Yoksa bu simetrile ya da simetrile bozulma zaten hukuk dediğimizde de özellikle uluslararası hukuki birçok unsurunu işlemez hale geçecek ki 21. yüzyılda ya da 20. yüzyıl sonunda bu ıı, uluslararası hukukun ihlal diye sapladığı şeylerin neredeyse kural haline geldi. geldi i̇hlal dediği şeyin dışında bir şey yok zaten. Yani normal hiç olmuyor. Yani örneğin savaş halinde devlet yok şu an. Bakın bakıldığına. Ararsanız bulmanız lazım. Savaş halinde bir devlet var mı? Ya da FİD savaş halinde devletler var mı? Ama e, şiddetsiz bir ortam, silahlılığın yok mu dersi böyle bir şey yok. o var. Dünya her yeri saldıyor. Ama savaş halinde, savaş ilanında devlet yok büyük bir şey. Ben de tezin e, o yüzden anti ulusçu ya da realist idealist bağlamda içerisinde değerlendirilmesi sebebi e, bu daha sonrası öbüzeki Hegel de biraz daha açıkca bu konusunun uluscu geliştiğini düşünüyorum. Yani bu güç ilişkilerinden, bağımsız fiiliyattan, bağımsız hukuk tesisinden az fikri, Rusla'da bir şekilde anlatılmaya başlıyor. Yani savaş üzerinde fragmanlar kısmında bu kitabın <gülüyor> bir cümle kullanıyor, Rusla anlatılıyor kazanmak için öldürdürüle ama öldürmek için kazanmaya çalışan insandan daha zalimi olur. Yani Rus'un şüphesiz bir savaş tasarısının e, zaten Rus'a e, Rus'un Rus obstajlı tavrıdan dağılacağımız üzere karşısında daha barışçıl bir profil çiziyor. Rus'un savaşçıl bir teori çizmeyi çalışmıyor. Fakat barış dediğimiz şeyi savaş fikrinden muhafızayla alalım. Bunu gösteriyor. Aynı zamanda ee, bu öldürmek için kazanmaya çalışmak zahirliktir derken burada artık politik bağlantıyı kaybetmiş. Yani bir, bu bir hukuk tesisiyle ilgili bir sorun oluyor. Şimdi e, geçen haftaki Derida'da e, başka metnler referans vereceğim Derida'nın. Derida yaşının e, Derida son yıllarında geçen hafta Selfin Hoca'nın da bahsettiği gibi oldukça e, kaliteli politik pensel metinleri ortaya koyuyor. Yani Derida'nın e, ilk başındaki metinlere göre hiç beklenmedik bir şeklinde çok güçlü politik, felsefe metinleri ortaya çıkaracakları da. Bunlardan bir tanesi de Vayu, Haydutlar diye bir kitap ama bu kitabın içindeki bir makalede sanırım diplomatikte de inanmıştı. Yani o dönem meşhur bir tabir var Amerikan başkanının tarafından hakkında Rock State tabiri olarak Haydut Devlet ve bir şekliyle demokrasi adına savaşan Amerikan devleti e, demokrasi icra etmeyen devletler hatta şiddet yayan devletler için Rock State tahmini, Devlet tabirini kullanmıştı. Şimdi bu soruyu şöyle soralım Russo açısından. bu e, böyle bir kullanıma e, politik hukuk ya da savaş hukuk açısından nasıl bakar diye soru. Sayden ...demokrasi adına savaşan bir devletin işte şiddet sağlığı ya da terörist, terörist hareketleri besleklediği söylenen bir devleti hayrıt olarak ilan etmeye hakkı var mıdır? Ya da daha basit bir soru, savaş hukuk olarak da hayrıpluk diye soru. Yani Rusya bu çağdaş nesiline nasıl bir bakış? E, şöyle... Birincisi, X devleti diyelim. Örneğin devletler arasında baktığımızda, X devleti, X devleti olduğu için ya da Y devleti, Y devleti olduğu için onun eylemleri ne Russo hukukcular değerlendiremeyiz diye düşünüyor. O dinin hukuk açısından baktığımızda örneğin bir Avrupa kamu hukuku alanın içindeki tanınmış bir devlet diyelim. E, tanınmamış bir politik oluşum ya da bir işte e, pirat diye bir korsanlık oluşumu açısından bakıldığında, e, Bir taraf hukukun tanıdığı onun yapacağı tüm eylemler meşru sayılıyor, hukuka dair sayılıyor. Diğer oluşumu tüm eylemleri de hukuk dışı sayılıyor. Yani o da fiili hukuka istan. Ama Ruslu bunun e, hukuk açısından yetersiz olduğunu düşünüyor. Çünkü eğer X devleti meşru ve tanınmış bir devlet olduğu için tüm eylemleri meşru ve yasaldır dersek burada karşımıza bir sorun ortaya çıkacak. Çünkü e, haklı ya da haksız ya da adil, e, adil olmayan eylemi veren şey bir eylemin e, herhangi bir şekilde kendisinin olduğu yönelikidir. Eğer tanınmış hukukun e, içerisinde davranmış bir e, devlet diye e, hukukça tasip edilmeyen de halkı var değerlenecek bir eylemde bulunursa, o da halk diyoruz. Yani devletin kendisi e, değildir burada benim için. Yani ben devletim o e, işte tanınmayan bir ucu ve işte terörizm oluşur o yüzden benim yaptığım her şey haklı, yaptı, onun yaptığı da her şey haksız diye bir şeyi hukuk alanında kullanamayız diye düşünüyoruz. Sonuçta o meşru tanınmış bir devletin eylemiyle, eyleminin kendi içinde hukuku bildiğim diye bakmak lazım. Buradaki bu yani Jar Jar hukuku kurmaya çalıştığı yeri alıyorsunuz sanırım. Somut, güç ilişkilerine tabi olarak bir hukuki oluşuna politik hukuktan nasıl oluyor? O zaman devletin devlet olması, halbuki devletin olmasına ilgili olmadığı gibi demokrasinin eylemde bulunmaktayla, barış getirmek adına eylemde bulunmaktayla onu halbuki hukuktan çıkarmaz. Yani halbuki hukukları tanımlayacaksak, e, bu yani Jacques Derla'nın bu metniyle Ruslu'nun politik hukukunu ve savaş hukukunun ikilerini yüceleyecek olursak, burada eylemin kendisi bize hukuki süreç açısından kendisinin. Yani bu dinci de illa o uluslararası hukukun, e, üst norma değil, bizzat o güç ilişkilerden çıkabilecek, doğal bir cek norma almazsı İşte bu e, tabii Rus son görüşü o dönemki açısından kabul edilen şey değil o dönemki hukuk açısından yani devletleriz ilişkide zaten Avrupa Kamu hukukunun muhatabı bir devletin eylemi her zaman haklı görülüyor. O muhatap olmayan e, bir korsan grup ki bu batıcılarında Korsanı biz biraz yanlış çevirmişiz. Yani kiral ve korsel diye iki kelime var. Biz korsan deyince kiralı kast ediyorum. Diğeri korsel çünkü o bu olarak yani mesela internet kralının ya da kralicesinin emriyle denizlere açılan diyelim. O biz sanıp korselin korsan diye çevirdiğimize bak, kastedilen daha çok kiral tanz. Evet. Şimdi e, o zaman şehirler arasındaki ilişkiden bu e, perspektifi yürütmeye çalıştığımızda. Ruslu savaşla politika arasındaki ilişkiyi eşce olarak düşünüyor. Ki yani buradaki e, savaşın zaten politika dışında tanımlanması <gülüyor> bize savaşın herhangi bir şekilde hem hukuka tabulu olmasına barışı kuramamasına hem de e, sınırsız şiddet hallerine yol açmasına e, imkan tanıyor hatırlayacak olursak. Yani o yüzden zaten savaşın politikadan uzak durması politik e, unsurlardan uzak durması kendisi bir sorun. Özellikle hukuk kurma en ciddi sorun bu. Yoksa hukuk mükemmel de yapılabilir. Normatif unsurları ve normatif ülkeleri, ülkeleri e, gayet mükemmel bir şeyle Mesela işte Mesela 22. yüzyılın başında kebursası hukukun müthiş tenası savaş hakkının yasaklanması üzerine bulur. Yani şöyle düşünün e, zaten biz sevri imzalayan bir ülke olduğumuz için bu hikayeyi iyi biliyoruz. Almanya e, Versiyimizi biz de sevri imza alıyoruz. E, bir dönem Türkiye çok konuşuldu sevri ama artık konuşulmuyor bu noktada ama bir 10 yıl öncesiye kadar biz bu sev e, şeyi iyi biliyorduk gerçi yani, artık. Yani özetle şu: e, Bu tarz sevri versiyon sonuçta bir barış anlaşması tutmak içinde ama böyle bir barış anlaşması ki e, kesin olarak savaş çıkaracak barış anlaşması. Yani arkasına savaş gelmesini imkanlıyım. Çünkü artık düşmanı, düşmanlıktan da belirtmeye çalışan, politik varlığını da tamamen askıya almaya zorlayan bir anlaşma. Ve bunun hemen arkası işte bu Cenevri gibi, yani gibi markemelerde ve burada yapılan bir takım normatif çalışmalarda devletlerin en temel hakkı olan o Avrupa Bakanı savaş hakkı da yasak. Artık yani bir kere malik olduysan, e, seni e, anlaştırıp atarır. Savaş yapma hakkında da bunun kutluğundan da mahkum Doğal olarak zaten bu e, kendisi içinde öngörülemeyecek bir savaş dediği sayıda çok mükemmel normatik anlaşmalar. Zaten bu normatif unsurların kendisi fiiliyata uygun değilse bir düzenleyiciliği zaten olmuyor. İkincisi, düzenleyiciliği e, bu olmadığı için genellikle bunu yapan muhtedirler bu düzenleyiciliğinin kendi güçlerini biraz büyütmek için bu herhalde yani yani kendilerinin hiçbir zaman mağdur olmadığı ama diğer tarafı savaş dışı yollarla bir şekilde sıkıştırmanın bir teklif var. Zaten eğer fiiliyat izin vermiyorsa zaten o hukuk test edilmiyor. Yetmiyor hukuk bir nevi bir araç sağlaştırma ilişkisine var. yani hukuk kendisine de e, diplomatik bir araca dönüştürebiliyorsunuz. Ve yine hukuk olmuş oluyor. Yani o yüzden mükemmel savaşları yasakladı deyince, yani düşmanlığını kaldırınca, savaşı yasaklayınca, <gülüyor> dünya bir İstanbul'u Tam tersine işte canavarlar ucubeler okumluyor. Yani onlarla da barışın altınaşması imzalıyorsunuz. Gerçek bir barışı tesis edemiyorsunuz. Sorunlardan bir tanesi bu. O zaman e, savaş konusunda savaşla politikanın uzaklaşmasına soğuk bakan bir hususuna bahsediyoruz. Ne demek ki savaşı düzenleyen bir moda bahsetmiyoruz biz burada. Yani genellikle 20 çağdaş dönemde savaşla ilgili şöyle bir tartışma oluyor. Yani bu savaşı normatize, savaşı mod haline Stapyers de yani Rusya da benim anladığım e, bu güç ilişkilerinin simetrisine dayalı bir e, e, fiili hallerden çıkarsınabilecek bir hukuk tamam mı Bu fiili güçlerden bağımsız bir üst düzenleyicilikten bahsetmiyorum. Yani bu yüzden kalpçi şemalar da farklı geliyor bana ben, ben, ben son bu oluşumu. Çünkü eğer Rusya Böyle bir şey dersen, savaşını normativize etmekten bahsetersen, o zaman şöyle bir şey demiş olur. Devletler arası ilişkide biz evrensel bir metanorm kullanalım. Bu metanorm, üst norm ee, her şekilde devletler arası ilişkide bir hakem gibi işlesin demiş olurdu. Ki bu böyle tanımlarda var, uluslararası ilişkilerde. Fakat Ruslu, Ruslan'a öyle tam derse, Ruslu bence şimiltiyatlı realizm olgu olarak bu ıı, devletler arası ilişki içerisindeki dengeyi, fiiliyatı gözeterek bu fiiliyatın içerisindeki eylemlerle bir hukuk buluşturmanın imkanını başlıyor. Bu o zaman hem Hock'un yani, ıı, kimden farkıymış oluyor hem de pür normativist teorilerden farkıymış oluyor. Böyle. Şimdi o zaman da demek bu hukuk terimi geriyip ben modernitenin de, yani modern ıı, Politikası neyin politikasını şuysa, modern politikasına dair tüm gerimleri Ruslu'da yakalıyorum. Bir kere şunun gerilme herhalde e, çok nasip bir politik korkusumuz var. Özellikle toplumsal sözleşme üzerine mekna alırsak, burada çok barışçıl bir Ruslu İngilizce çıkıyor. Ya yani biz bir yandan bu e, politik korkusumuz hep çifte doğası var. Çift doğal. Ambivalanslı. Ercan. Eee... Yani bu demokrasi için de söyleyebiliriz, diğer halk tanımı için de söyleyebiliriz. Şimdi bu çiftte doğar şunun üzerine kurulun, var. Bir kurulu düzen var ya da bu kurulu düzenin kendisine bir takım meşruiyet ülkeleri var. Bir de bu kurulu düzenlerin, diyeyim, toplumların kendi aralarındaki ilişkilerde bir kural öksesinde var. Yani içerideki politik düzenlerde bir şekilde kendi kurallarınızı koyabildiğiniz bir takım politik düzenler olabiliyor. Fakat devletler arası ilişkiye gelince devletler arası ilişkide böyle bir kural yok ya da kural koymak için ısızlığı da genellikle işlemiyor. Şimdi hukuk tam da bu üst normların koyulamazlığı. Yani devletler arası hukuk tepeden bir üst normun tarafsız ya da üçüncü bir hakem gözüyle üst normların kurulamaması üzere bir Bu yüzden hususun da hala idealist, şey, realist, yani idealist diyemeyiz havalı. Fakat işte tam da bunun yoksunluğu etrafında nasıl bir hukuk geliştirilebilir sorusunu soruyor. Yani çok basit, eğer devletler arası ile ilişkide bir hakem olsa, e, hakem tarafsız olarak kendisini koymuş olacak. O da bir tarafın ürünü olarak kendisini koyacağı için yine e, belirli bir politik taraf olacak. Yani bir e, üçüncü taraf imkansızdır e, devletler arası ilişkilerde. Tabii bu üçüncü, taraf, üçüncü tarafın üç bazlı imkansızlığı halin içerisinde nasıl bahsedebiliriz diye tartışıyoruz. Bir kuruldan, bir kuruldan. Ve yani Rousseau da bu yüzden yani önemli bir filozof politik modernin tüm çelişkiliğini görüyoruz. Mesela devletler arası ilişki ile devletin kendi içindeki ilişki, yurttaşla insan arasındaki ilişki, içerisiyle dışarısı arasındaki ilişki, demokrasinin kendi içindeki çelişki, yani bir yandan demokrasi bir halk tanımına dayanıyor ama Agamben hangi tanımımda halk ]üyorum. nedir diyor? Tepkerek e, iyi bunlar Mystery. Yok şu, halk mensup olduğu kümeye bir türlü dahil olamayan Bir küme var, halk kümesi. Halk, halk ona dahil ama bir türlü içine dahil olamıyor çünkü korkus, politik korkus içine aldığı şeyden bir yandan tabiyet bekliyor, o tabiyeti koruyup özne olma hamlesine giriştiğimiz andan itibaren politik korkusunu dışına atılıyorsunuz bir yandan. E ama ben halk değil miydim, aslında işte halkı sen rahatsız ettim. Mesela halk olarak girdiğinde anonim bir e, sessizliğe dönüşmen lazım, böyle aktif bir söz olarak geldiğinde halkın dışarı olarak Peki bunu kim tanınıyor? Bunu sonuçta işte egemen figür tanımlıyor. Mesela Agape'nin o tanımlığı çok güzel halka çıktı çesine söyleyeyim. AKP için dahil edildiği o küme bir türlü e, giremeyen, ona bir türlü mensup olamayan eee onu kendisiyle tanımlandığı bir küme var ama kendisi o kümenin içinde bir türlü özde olarak var olamıyor. Mesela bu da bu suda gördünüz gibi. Yani Ruslu, e, bu su eee ne demokrasiyle cumhuriyet arasında gerilimde görüyoruz ve hatta eee demokrasi için diğerde işte tanrılar bir yönetip Rus'tan işte demokrasi anca o zaman mümkün olurdu. Hocam bunu yani, iyi ifade eden görsellerden biri de sanırım ee, Leviathan'ın o ilk sayesindeki resim, ee, Leviathan'ın kendisi de almıştır. Halk kendisinden ayrıldık ve Leviathan'ın kapsasına kadar olan resim oluşturak şey. Halkın kendisi. İşte ama anonim bir şekilde var. Yani bir türlü ondan bağımsız da olması mümkün değildi. Zaten e, tabriyet ilişkisi oradan geliyor. Yani yurttaş olarak bir tabiri olması gerekli. Tüm yurttaşlık durumuyla ters bir tezatı e, ortaya koymuş oluyor. Yani zor, yani Rus'la bu çelişkileri ve yani diyelim ki politik bedelinin o çifte doğasını çok e, net bir şekilde ortaya koyduğunu sanıyorum. E, ve e, Rus'ta da gördüğü şey bu. Şimitiyen Realizm. Ben işte Realizm dediğim iki şey anladım. Birincisi, Uluslararası İlçin bir Realizm tanımı. Bunu hayatta aldım. Bir benim bu e, kitapta yani Şimitli'ye karşı özel olarak tanımadığım bir politik Realizm tanımı var. Yani Şimitiyen Realizm man manasında söylüyorum. E, Ruslu'yu ben hep bu, bu hat içerisinde düşünüyorum ve bu hat içerisinde öyle bir hukuk tesisi arayışı içerisinde ki liberal paradigma'ya düşmeden ve devletler arası ilişkideki bu yasaların yokluğunun e, radikalliği bağlamında nasıl bir hukuktan ve nasıl bir normativiteden bahsederiz? Normativizme düşmeden nasıl bir normativite olabilir? Çünkü normativizm ilkesini gelip koyuyor. Ama e, bu normativite dediğimiz şey bu politik realizmden ne kadar bağımlısız geliştirilecek? Rusya bunu zor soruyor giriştiği için bence yani çok eminim bir şey. Yani şeyde Horus'la rahattı işte. Adaletsizliği tanımak da rahattı, adalet tanımlamak da rahattı ama Rus'la tam da bu ikisini ambivalans dediğin şekilde işte o delirsiz, kili, hali üzerine kurulu bir çaba geliştiriyor. <gülüyor> ve e, tekrar karşılıktaki bu yasallık ve e, meşruluk ayrımına gelecek olursak, e, tam da ben e, Rusya'da yine benzer bir okuma görüyoruz. Tabii Rusya ile Şimit'in ayrıldığı yerler var. Ancak e, ana eksende uçtuğumuz birçok nokta da var. Yani Savaşı sonuçta bir gereği ve amacına uygun olarak yapılan eylem olarak tanımlama gayreti görüyoruz Ruslu. Yani hem gereği hem de amacına uygun davranan bir yani bu anlayışımızı bu çerçevede geliştireceğiz ve normatif bir meşruiyetin zemininde eğer arayacaksak, gereğine ve amacına uygun bir savaş. Bu <gülüyor> pratiği gözetmemiz gerekiyor. E, ve e, bu şekilde baktığımızda, yani yasal ve meşru olan arasındaki şimdiden ayrıntı az önce verdiğimiz ayrıntı devletörlüğünü bir daha düşünüyorum. Yani e, bir demokrasiden savaştığı için tüm eylemlerin yasal ve meşru olduğunu düşünebilir mi? E, Rusya'nın bu hukuki çerçevesine göre. İşte buradan ayrı yanımızı bu şekilde alabiliyoruz. Yani. Bir şekilde eylemin kendisi e, muhataplarına göre şekillenmez yani muhatabı kimse e, iki eylemden farklı meşruya algısı çıkar diye bir e, sorunu biz e, uluslararası hukukta kabul edemeyiz diye düşünüyor. Yani Amerika yapıyorsa aynı eylemi o yasal olabilir ama diğer taraf yapıyorsa o gayrimeşru hatta hukuk alanında çok dışında bir yanıtı gerektirildiği bir şey yapamayız yani. Sonuçta eğer savaştan bahsediyorsak, savaştaki eylemin e, kendisi muharip diyeceğimiz yani o muharip düşmanları birbirleriyle içsel bir etrafında şekillendirir. da burada kurulması gerekmektedir. Ve o zaman adalet dediğimiz şey, ya da bu e, bağlamında eğer savaş ya yani bir savaştan bahsediyorsak, en yapmamız gereken şey düşmanımızın e, ya da kendimizin adil düşmanımızın ise adil olmayan olduğunu inanılır. Yani hukuk, savaş hukuku teminine en uzak duran şey kendimizin adil, düşmanımızın ise mutlaka haksız olduğu tesine yaslanmamızdır. Bu zaten savaş hukukunun toptan kaldıran bir şeydir. Karşı taraf ne yaparsa yapsın, zaten haksızsa biz orada hem savaş hukukundan bahsediyoruz hem de barışa dair bir kuruluşu da gerçekleştirme olasılığımız aslında savaşın ontik kuruşları açısından kalmış oluyor. Ki e, Grotus'daki ele aldığımız mesele işte o, o hemen 17. yılın başında e, ve hemen Grotus öncesinde de birçok tartışma adil hakkı savaş tartışmasının içeriği var. Yani zaten adil hakkı savaş özünde ben ahlıysam diğerin kesin haksızlığı tezinden yola çıkıyor. Diğerin kesin haksızlığı zaten onun eylemleri ne olursa olsun, X, Y, Z, T eylemleri ne olursa olsun her şey zaten e, haksız olduğundan, o senin düşman olarak niye tanınmayacak ve bu politik bir e, barışın da önünde geçiyor, politik anlamda bir barış duruşu değişiyor. O yüzden bu şeytanlaştırma figürün kendisi çok ciddi bir sorunu taşıyor ve bu deniz ki 16. E, yüzyılda yani Avrupa'daki sorunlardan bir tanesi uyuyor. Şu an tam da 21. yüzyıl böyle bir e, şiddet haliyle yaygınlaşmasını bize anlatıyor. Şimdi e, o zaman e, ben e, politik felsefe savaşın bir sınır durum olarak karşımıza çıktığını ve savaş meselesinin, e, savaş meselesindeki dönüşümlerin politik felsefe'nin en can alıcı meselelerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bugün formatörde en can alıcı meselesi olduğunu düşünüyorum. Bu savaş meselesi ve şiddet yaygınlaşması dediğimiz meselenin politik felsefe'nin bir sınır sorunu olarak en ciddi sorunu olduğu düşünüyorum zaten. Ee, bu çıkacak olan daha son halde güverme çıkacak kitap da bunun etrafında olacak benim çıkacak olan kitabım Savaş Meselesi üzerine olacak ve ee, umarım bir seneye çıkmış olur. Ee, bu hele bu Savaş Meselesi'nin dönüşü gözetmeden barıştan hiç bahsedilemeyeceğini düşünüyorum. Ee, ve de e, düşmansız bir barışın imkansızlığı üzerinde düşman derken de gayet tanınmış bir mı? Yani bir e, böyle Alman'ın işte Fransız'ı işte 19 yüzyılda sonunda tanınmadığı şekilde bir düşmanlığını şu anki e, şeytanlaştırma figürlere göre çok daha e, politik, e, barış aldığı, daha e, üstün bir kategori oluşuyor. Tabii şunu der mi? Demin arkadaşlarımızla konuştuk. E, bir e, savaş hukuku kurma biçiminde, bugün tekrar normativist bir şekilde canlandırılabileceğini düşünmüyorum. Yani sonuçta savaş hukukunun mümkün olan şey yeni politik kuruluşlar oluyor. Yani gerçek politik kuruluşlar oluşturan yine birinci yüzünden özgün bir yine savaş ya da bir barış tesisinin mümkün olduğu kanısına değil. Yani yeni bir şey oluşacak, bunu biz öngöremeyiz. Hatta öngörme çabası da bize o normativizmi ama şunu bilebiliriz, ee, eğer biz, e, bir dünya e, politik bir iktidar etrafında bir politik oluşum gerçekleştiremezse bu şiddet halleri sırasız haline Daha fazla gelmekle Bunlar bundan artarak sürüşecek. Yani bu e, politik olmayan bir kuruluş e, ya da politik olmayan bir barış tezisi imkanlı değil tezide ortaya oturuyoruz. Şimdi mesela bakıldım da Uyarık düşman ki yönün olmaması ne daha geliyor ki e, bir, e, bir yerde eski bir filmi izliyordum bir filmler değil, işte bir pasar işte bu oyuncularla kalkan yapıştılar atışlar savaşlar gibi birinde ya yani odadaki diğer bazı meslektaşımız aydınlar çok şiddetli olup sahneler falan e, dedi dedi ki yani seni yaşadık her şey bir bundan uzkattır şiddetli yani şey. Ee, sivil alanda sürekli şey var mesela 20. yüzyılın en temel özelliği e, savaşlardaki sivil kaybı, asker kariyerinin kat ve kat üstünde böyle bir çağ neredeyse yok insanlıkta yani bakılırsa çok basit bir ayrım soyu sivil asker ailemi kalkıyor biz burada e, savaş yuruklunun muarip düşman etrafında e, nasıl olabileceğini tartışıyoruz. On, 18. yüzyılda usulü e, karşı neredeyse muarip düşman dediğimiz bir unsur yok yani mesela o Kılıcı adamlar meydanda buluşmuşlar, bir savaş meydanında karşılıklı bayrakları açmışlar, karşı karşıya gibi savaşıyorlar şimdi buna e, vahşit diyoruz ama yani şu an elimizdeki durum bunun 40 e, katta vahşit durum. Bir en azından orada bir e, filmin devamını düşünüyorum da gerçekten bir barış anlaşması oluyor tabii tabi, şey, kazanan taraf oradaki toprakları alıyor ve bir barışla tesir ediliyor sonuçta. E, ama, e, buna başladıktan sonra şu anki gibi çok daha zor oluyor. Çünkü hala bakıldığında bugün kutsal savaş tanımı tekrar geldi. Yeah. Mesela bu çok e, bir e, düşman yani mutlak düşmandan bahsediyoruz ama düşman muhalif düşman değil. Ama düşman genelde insanlıktan bile edilmiş bir şekilde. Hiçbir hakkı. insan da değil. İnsan da olduğu için ona karşı savaşmıyoruz aslında. Evet, demişim. Tabii, bu Yani hazırladığım kitapta şunlar da var. Mesela korsan figürü, çocuk asker sayısı, dronlar, işte düşman o kadar kötü ki bugünün dünyasında, düşman artık uluslararası hukukun ya da devletler arası hukukun tanımlarına uygun da e, konuşamıyoruz. Düşman direkt ceza hukukunun harcası. Yani en büyük sorun. Uluslararası alanda kamu hukuku yerine ceza hukukunun kamu Kamu hukuku yerine geçme girişi. İlk gazeteyiyorsunuz değil mi hocam? Amerika'nın bir şey yere baskı yok. E tabi bu 11 Eylül sonrası başlayan süreç böyle bir süreç ama bunu sadece Amerika'da sınırlandıramayız yani. Çünkü düşmanlık çok mimetik bir şey yani böyle bakan bakan geliniyor ve sadece Amerika dersi hiçbir şey anlamayız bundan yani. Herkes böyle olmalı. Yani sadece tek taraflı olarak uygulanacak bir şey değil. Yani çünkü şöyle konuşma da görüyorum. Amerika kötü demiyor fakat sanki Amerika dışında başka bir politik birlik, Amerikalı bir davranmıyor. Mesela kutsal savaş alınma gündeme geri geldi, her şey kutsallıkla ölmüştü işte savaştan. şimdi Bunu Amerika'da da sınırlayamayız sadece. Armandan başlayan füstücü anlamında karar etkisi evet. yapmıştık yani bu önemli. Ve ben e, şöyle, e, artık görüyoruz ki e, muhalif düşmanın kaybolması daha ciddi bir sorun özellikle hukuk alanlar açısından e, ve eski muhalif düşman figürü de yani şu anki kononjantörü Yani demek ki 21. yüzyıl bize e, en azam gittiğinde yeni bir politik kuruluş sunmalı ki bu işten birinin çıkışı olsun. O yüzden e, birçok araştırmacı zaten bu içinde bulunduğumuz çağ 16. yüzyıl e, Avrupa'sına ya da 30. yıl Avrupa'sına çok lezzetiyor. Birebir aynı değil şüphesiz. Ama ortak bir noktası var, kendi e, normativitesi etrafında bir kaybı olan bir çağdayız. Bunun e, böyle e, mutlak düşmanlıklar ve krimler düşmanlık gibi arttıkça bu dağda e, çıkışsız hali yaşayacak ve şiddeti azaltacak bir, bir şey olacağını düşünmüyoruz. Özellikle uluslararası hukukun ihlendiği, İsrail'de hiçbir şey bu şiddeti azaltıyor. Çünkü böyle yeni figürler var ki uluslararası hukukta tanımlılıyor. Yine çıkartılıyor. Yani cezalandırmaya karşısınız neyi cezalandıracaksınız ve daha da birisi ceza hukuku mantığıyla uluslararası hukukta yaranı evlendirir, uluslararası hukukta iş yapmak mümkün değil şu an. Ee, ben, yani özetle bunları söyleyeceğim. Bir nevi Jarjak Russo'nun savaş hukuku e, meklinin savaş hukukunun ülkelerinin meklinin üzerinde durduk. E, az bilinen bir mekliydi. Onun üzerine e, yaptığım bir çalışmayı burada sundu. Ve bu e, savaş hukukunun ilkelerinin de çok önemsiyle özellikle e, bu krizin pratikalleştiği çağda bu tarz modern ve çağdaş Karşılaşmasının e, sorunları düşünmek adına gazetecilik diline ya da sosyal medya dilin ötesinde daha değerli olduğunu e, düşündüğüm için e, benim söyleyeceğim bir kadar e, şimdi sizin sorularınız var duruyor ondan belki e, karşılaşırız. <gülüyor> <gülüyor> baştaki şu şey, ilgili bu konuda böyle yazılmıştı. Az bir şekilde öğrenci ve öğretim üyesi olarak altı bir tane üniversiteye girip çıkmış. Sizin burada sergilediğiniz performans gerçekten alışveriş çok çok üstünde ve çok derinlemesine de varmış. Öğrençler mence de ait ve çünkü yani bu özverimin ötesinde yani çok özel hayatı da birileri iski ederek performans olduğu için Aklıma işte zaten mümkün de bulandım bu programdan. Ondan da tekrar şu Uluslararası hukuk, devletler arası hukukun yerde tamamen alıyor ve e, devletler arası hukukun tam da e, hiç düşünmediği bir takım meseleler vardır. Çünkü e, bir kere Avrupa kıtasının yani Avrupa kamin hukuku dediğiniz gibi için, kıtası içindeki devletler arasındaki iki ilişki üzerinde bulunuyor ve e, dünya oldukça genişleder şimdi e, ve bu genişlemişte. Başta Portekiz ve İspanya, daha sonra İtalya ve Fransa'nın çekişmesi bir kere yer kuralını tamamen değiştirdi ve e, burası ilk baştan idare ediyordu Avrupa içi alan ve Avrupa dışı alan diye iki farklı kategoride bir e, hukuki prosedürler sürediyordu. Yani, işte, Tabii içerisi biraz daha e, diyebileceğimiz için içerisi biraz daha serbest şeklinde Karadeniz zatı üzerine kurulu. Evet, e, tabi e, artık ilk bu alanların e, politikleşmesi başladı Amerika ilk anayasa Amerika'dan yapıyor Yani şimdi bir dünya işte coğrafyası'nın kendisi ya yani bildiğimiz dünya almaktan çıkıyor bu Avrupa kamu hukuku dünyanın küçük bir parçasına dönmeye başladı. Halbuki daha öncesinde e, dünyanın merkezi gibiydi e, ve artık 19.00'ün sonunda baktığımızda Avrupa Orası dünya merkezi ve hatta birinci dünya sonuna baktığımızda dünya orası hiç değil dedi Şimdi bu görüşümüz zaten buradan oluyor. Belki sizde bir şey kişiye bu, yetti ee, devlet... Ya biz devletler, yani biz devletlerin farklı bu çok anlamlı olur mu da şey. Yani bir de şu şeyler kurulurken mütercüşlenmiş neler teknik bir şey. Tabii söyleyeyim. şey bunu da sormak lazım sonuçta şey bir de e, Milletler Cemiyeti Birleşmiş Milletler'in kuruluşlar var 1. ve 2. Dünya dünyasında sonunda farklı farklı bir daha ama bu zaten uluslararasılıkla ilgili temel e, dönüşümler buradan geliyor ve e, karşı metinde en büyük değerli tabii bu kurumlar başta çünkü bunlar devletler arası e, ilişkileri bir de hakem rolü görme sıfatıyla çıktıkları için e, özellikle sevgili bir ders anlaşmaları imzalayan devletler bu tarz kurumlar karşısında bir nevi dezavantajlı hale geliyorlar. deyip anlaşmalı olarak gözetmek lazım. Orada e, uluslu devletle eş tutuyorlar aslında ya yani, bu tartışmış neden ulus uluslu yönde devlet demiyoruz diye ne diyorlar ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela tüm tartışmaları kapatıyorlar hep. Mesela bu saat determinasyon meselesi Milletler Cumhuriyeti'nde çok tartışılmıştır. Şeyde de Birleşik Devletler şartında da var. Yine tartışılmıştır. Kendi kaderini tayin etme. Orada mesela People's Right to Start ya bunun adı. Oradaki halk, halk aslında daha geniş bir şekilde anlaşılabilir ama bu hazırlık çalışmalarına baktığımız zaman direkt şey diyorlar biz buradan milleti kastediyoruz dolayısıyla devleti kastediyoruz Dolayısıyla hiçbir bir temel hakkı çıkmıyor mesela. Yok ama şu, şimdi şimdinin şikayetliği şu, tamam evet doğru şeyleri biliyoruz hala devletler arası sınıflık işiyor, iyi işiyor ama daha önce devlet arası sınıf dediğimizde devletlerin adı var. ABCD devletleri somut olarak yaptığı büyük büyük ama bu tarz işte Birleşmiş Milletler Cemilliği kurumlara geçtiğimizde Devletler bir de diyelim, anonim isim olarak çoğunluyor. Yani XCZ devletleri somut olarak belli bir fiiliyat sonunda oluşturduğu bir normativite değil. Orada artık normativist evet. bir evet ilke olarak işliyor. Şimdi bir kere buna hukukta karşı, bu sorunun karşı olduğunu ben en azından görebiliyorum. Çünkü böyle yani hukuk dediğimiz şey bu kadar normativist bir şekilde sadece tüm menlerin birbiriyle ilişkilendirilmesi üzerine yapılamaz. Yani filiyattan bağımsız bir tesisin mümkün değil. Tesisin. İşte burada demek yani aslında aynı ülke gibi gözükse de e, Alman halkı Fransız halkı demekle de halk işte, denen arasında bir ilk fark var. Çünkü hem de soyutlar bir coğrafyası aldığınızda buradaki e, halk şöyle e, yani sırsız sayıda olabilir. Yani halkı, halkı yani milletse o e, sırada soyutların parçası olmayan ama Sovyetlerin kendi saklaması ee, yani. Orada unsurlar e, var. Yani her altyapı işte o zaman geniş bir yoruma açık var. Şimdi bu normatifist unsurların normativist camiye e, e, filian yerine e, olması çabasına karşı çıkıyor. Bu halde nasıl bir yere sokmuyor bunu? Yaklaşımına bir Olarak, tezat olarak Alman, Volkswagen kelimesindeki evet. boxun Alman milletinin inleyen bir etimolojik şeyi oluşturmuş değil Var, evet. B. S. mu? Hattın mı? Sevim yaptınız Box yani hat, Alman versiyonu olan box kelimesi. Evet. Yani, Sadece almanı içeren birisi. <gülüyor> bir birisi. Evet, bir ama yani şey yani kendi içinde sonrası gelip oradan geliyor. Kendi içinde bir halk tanıması yapıyorsun ama bunu ıslah ıslıklıkla götürdüğünde bununla ilgili daha farklı bir tanım alınışı yani. Ee, onunla ilgili sonuç anlaşma yaparak ya da bir tanım. İlişkiler sürekli oluşurduğu bir tanım yok. Oradaki ıslah ıslıklıkla bilimsel bazıları otomatik ülkeye geliyor. Tüm bu ilişkilerin üstüne geliyor. Şimdi yani burada çıkmayacağını söylüyor. Yani Dolayısıyla su hukuk aslında ilesine harfli işler şirketinin tasavvumlarına öyle değil. Hukuk üretmez. Hukuk evet. yani üretmez. olarak yaşam tanımlarmış benzemeyen iki kişi Russoylar e, Kant e, ve Kant bu evi, Barış, e, tezini, e, ve Emeyi bağış tezini ve Russoylar ise Peki şey, Kant, e, çok sosyal kontrakt e, şeyine kavramada nasıl bakar mı? Yani biraz Kant sorumlu ama Ya şöyle, e, şimdi e, Kant'ın meşhur bir rutini vardı ve bu rutini iki kere bozduğuna e, söz açılır. Birincisi işte Fransız'da yam olduğunda bu günlük yaşam rutinini bozmuş. İkincisi de Jean-Jacques Rousseau'nun Emin kitabını okuyunca bu, bu rutinini bozmuş. Yani bir kere ee, Kant'ın e, Ruslan'ın etkilendiğini en azından Ruslan'a anlayabiliriz. Ve e, Kant'ın özellikle yaşadığı son yıllarında da e, Metafizik terslikten, de, ne bileyim e, bu 144 için bir örgü var içinde daha önceki Kant'ın kendi yazdığında farklı bir eğriyle ilgili. Yani bir nevi e, ahlak teorisi odaklı bir Kant biliyorken biz Kant bu ahlak metafiziği temellendirmesi değil, ahlak metafiziği kitabı hatta ahlak metafiziği iki diyelim geçer bazen ama ahlak metafiziği Türkçesi yok. Ee, ama bazı arkadaşlarımız ahlak metafiziğinin temellendirmesi kitabı ile bunu karıştırıyor. Ee, bu daha sonra yazdığı bir kitap ve iki tane bölüm var, hukuk doktrini bölümü var, bir de Erdem doktrini bölümü var ve bu daha önce geliyor, yani Erdem doktrinini önceliyor. Ee, ben bu Kant'ın son evinde daha farklı bir Kant görüyorum, politik hukuk tartışması yapar ve e, hukuk tesisini e, olası bir erdemlik halinde merkezine koyan bir Kant görüyorum. Yani Kant'ın teorisi içerisinde bir e, yekpare, bir e, kavramsallaştırma bulunamayacağını düşünüyorum. Yani özellikle sonu doğru yeni bir kavramsal arayış var ve belirli tanımsal farklılaşmalar var, bu arasındaki İlişkiye özel bir okuma yapmak gerektiği kanısındayım çünkü aynı tanımları kullanmıyor bu farklı süreçlerde. Özellikle bu unutulan işte ahlak metafizi kitabı biz geçen yıl doktora da bu kitabı inceledik. Hegel'in e, kufersizin ilkeleriyle birlikte bir asli rakmalı. Yani mesela Hegel'in kufersizin ilkelerinde öyle bir kant eleştirisi var ki, mesela e, metnin birçok yerinden çıkıyor ve Kant'ı oldukça şematik bir şekilde eleştiriyor Hegel. E, evet yani Kant'tan o yorum da çıkabilir ama Kant'ın bu son metinlerinde biraz daha Hegel'e yakın bir yorum da çıkarmamız mümkün tamamen aynı olmasa da. O yüzden bu yekbari bir süreçten ziyade şeye gitmek gitmek gerekir. Yani bu son metinlerdeki arayışına da bakmak lazım. Özellikle hukuk mekserinden. Yani. Tabi emedi barış meselesi afaylı bir usul Kant'ın o kozmopolitizm üyesi. Ee, yani Kant'ın özel her kozmopolitizm eserinde bu hukuk doktrindeki arayışı açısından daha özel bir bakmak gerektiği istedim. Hocam ben de bir soru sorumlu soruyorum. Ee, Ruso'nun halk e, kadranına ilişki. E, Ruso'da şöyle bir şey var. E, halk sadece iktidarı e, verilebilir ama iradesini asla da verilemez. Bu e, politik birliği aykırıdır. Bu bana e, Spinoza'yı çağrıştır. Özellikle politik incelemede e, halk kararını işlerken, onun da yurttaşın e, bir takım içkin hakları olduğunu ve bunu e, bir iktidar tabii olduğu halde bile Egemen'e devredemeyeceğini söylüyor. E, dolayısıyla Russo ve Spinoza arasında bir e, iletişim, stres konusu oldu. İktidikleri de e, yani yakınlaştıran okumalar var ama, Özelden bahsettiğim pasaj itibariyle böyle bir yakınlaşma e, yok. Başka bir yerden bakmak gereklidir. Ya yani bu arasında ilgiyi tersine yazdırmadım ama en azından şu bahsettiğim pasajlerek şeyler, toplumsal sözleşmeyi üzerinde pasajlara bahsettiyosu, orada doğrudan bu e, şeyi çıkarmayı imkân değil. Yani ben e, Rus'un daha uzak durulduğu olmasını Birkaç zaman e, haftaya e, Hegel Şimite etrafında biteceğiz. E, bu bugünkü bu sonamısı var. Bu ile bilmediğimiz size böyle tartışacağız. E, e, Egelip bu karesinin ülkeleri mektü etrafında onun icadları etir. E, Seni diğer gerçeklerleştireceğiz. Ondan sonra hafta bir yine bir saat değerli bir hocamız olacak görüşmek üzere